İsmim Seven Gülsönmez. Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü olarak bugün bir dersimizi açık radyoda yapmaya geldik. Size öğrencilerimi tanıtayım. Oya, Özge ve Asya. Biz toplumsal değişim ve yayıncılık tarihi konulu bir ders işliyoruz. Ve bu dersimizin alt başlığında Türkiye'de neyi ne zaman nasıl yayınlıyoruz ya da yayınlamıyoruzu tartışıyoruz. Ee, ve açık radyonun e, açık radyo ile büyüyen ve değişen nesiller e, düşüncesi e, biz de ne değişti gençler açık radyo ile ne zaman nasıl tanıştı e, onu konuşabilme ilhamı verdi ve hep beraber katlık stüdyoya geldik. Kendimizce destek olmak istedik. Bizi dinleyenler de bize destek olsunlar istiyoruz. Ve önce destek numarasını hatırlatıp sonra sözü öğrencilerime vermek istiyorum. 0212 343 41 41 Açık Radyo ile yeni nesiller için lütfen bize destek olun. Evet, Asya ile başlayalım. Asya ile yolda gelirken konuşuyorduk. Sen iyi bir radyo dinleyicisi misin? Radyo senin hayatında neler değiştirdi ...ve işte Açık Radyo... E, ...senin ve dolayısıyla... ...sizin kuşağınızın neresinde duruyor diye. E, açıkçası... E, ...ben devamlı bir radyo dinleyicisi değilim. Bunda tabii hayatın getirdiği bir sürü telaş da var. Çok fazla radyonun başında duramamak... ...veya radyoyu taşıyamamakla ilgili şeyler de var. Fakat devamlı olmasam da... Evet, ...Açık Radyo dinliyorum. Bununla birlikte... E, ...radyonun bugün geldiği noktaya baktığımızda... ...aslında bizim kuşağımızda çok fazla bir radyo kültürü... ...olmadığı açıkça gözüküyor kanımca. E, çünkü... Radyonun yerini birçok şey aldı aslında gündelik hayat içinde. Bununla ilgili başka yayınlarla birlikte televizyon aslında daha gençlerin ilgisini çekmemekle birlikte çok da ulaşmaya çalıştıkları ve merak ettikleri bir mecra olduğunu da düşünmüyorum. Peki şimdi her an her şeyi yanımızda taşıyabilir bir halde olduğumuz düşünülürse. Ee, bir ara döneme göre e, radyo yeniden e, sizin kuşağınızın yayın aracı haline gelebilir mi? Ya gelebilir gelmesini çok isteriz. Fakat dediğim gibi bunun için aslında radyonun bugünkü gençlere biraz daha hitap eden hale geldiğini ben kendim biliyorum. Fakat bunun bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu sanırsam bizim kuşağımızda çok fazla bilinmiyor. Benim çevremdeki yaşıtlarımca da çok fazla bilinmiyor. Peki e, ev halkıyla... E, ...radyonun e, hayatınızdaki yerini konuştun mu? E, yani büyükler... ile <gülüyor> büyümüş... ...büyüklerle kendi halinizi kıyaslayacak olursanız... ...evet telefon çalıyor... ...çok güzel yaşasın... ...evet ilk desteğimiz... E, ...bunu şöyle söyleyeyim... ...evet yani benim annemle babamın... ...babamın ve hatta ondan öncesinde... ...Anna Ayemler'in kuşağında radyo çok büyük yer alıyor... ...özellikle aslında bunu çok konuşmayana gerek yok... ...bizim iki... ...iki evet... <gülüyor> Ee, bizim e, evimizin annemin de babamın da e, özellikle anneanne kuşağında her zaman mutfağında bir radyo durur. Aslında radyo bir yerden bakıldığında bizde ev kadınının vazgeçilmezidir <gülüyor> ailenin geçmişinde. Çünkü mutfak e, kültüründe var olan bir şeydir. Evet ailede bizim geçmiş kuşağımızda özellikle çok fazla var. Haydi, peki. Ee, şimdi e, biz neyi e, nasıl yayınlıyoruz derste konuştururken hep... E, Hayatımızın bir yerine sansürü ve otosansürü koymak durumunda kalıyoruz. Çünkü özellikle basılı yayıncılık yani bir şeyi kağıda basmak ve yaymak, kitap yapmak, dergiye yazmak birilerinin bizim sözümüzü kısıtlayabileceği anlamında taşıyor Türkiye'de. Dünyanın da pek çok yerinde böyle Türkiye'de başka koşullarla da benzer bir durumun. Zaman zaman radyolar için olduğunu biliyoruz. Türkiye'de radyolarda, televizyon kanalları da hali hazırda birkaç gün önce Özgür Gündem'de olduğu gibi gazetelerde kapanıyor. Kapatılabiliyor büyük bir rahatlıkla. Ve biz durduğumuz yerden bu tür bir şeye yani yayıncılığın sözlü, sözümüzü sakınmak zorunda kaldığımız yayıncılığa da biraz bakalım. Mesela radyo hayatımızdan bir an çıkıverse... E, ...radyolardan söz söyleyemez hale gelsek e, nasıl bir e, kara, karanlığın içinde düşeriz? E, bir ikinci tartışacağımız sorulardan bir tanesi de bu olsun e, aklınızın bir yerlerinde. Evet şimdi de biraz Özge'yi dinleyelim bakalım. Özge'nin e, radyo e, geçmişi kendisinin radyo ile ilgili ve belki de benim sorumun e, yanıtına biraz e, değinebiliriz. E, radyo geçmişi bende ortaokulda başladı... Aslında bu anne evde anneden babadan gelen e, illaki o teknolojik süreçteki e, durumun da etkisi var. Tabii ki de işte biraz önce arkadaşımızın belirttiği gibi mutfak kültürüne ait. Biraz da aslında işte babalarımızda da iş yerinde de işte arada hafif kısık sesle bir müzik eşliğinde çalışma durumu da oluyor aslında. Bende de gece yatmadan önce dinleme vardı. Özellikle kitap okumalarını dinlerdim. Çünkü daha rahat uyurdum. Hem de hayaller kurarak. E, radyo şu bakımdan önemli, insanın e, şu, şu günümüzde görselliğe önem veriliyor ve insanlar artık üç boyutlu bile düşünemez hale geliyor. Radyo bizim aslında çok yönlü düşünmemizi sağlıyor. Çünkü düşsel öğelerimizi, soyut düşünmemizi daha iyi geliştiriyor. Özellikle çocukluk döneminde. Edebiyatta nasıl e, edebi dergiler bir okul gibi radyolar da aslında... Ya her radyoda belli başlı radyolarda açık radyo gibi aslında bir okul gibi ve e, bu okuldan hiçbir zaman umarım mezun olmayız. Ha, güzel evet biz açık radyodan mezun olmak istemeyen <gülüyor> e, öğrenciler ve öğretmenleriz. Bir kere telefon numarasını hatırlatabilir miyiz? Destek için 0212 343 41 41 Noğlu numarayı aramanızı istiyoruz. Evet evet. Bir e, dersimizde çalışırken şöyle bir şey yapmıştık. Yolda gelirken e, Oya anlattı. E, üniversiteyle yani gençlerle e, Açık Radyo e, geçmişte hangi e, projelerde ya da e, hangi ilginç e, buluşmalarda bir araya gelmiş? E, biraz da Açık Radyo'nun e, e, değişen ve yetiştirdiği nesillere e, bakalım istedik. Evet Oya'nın yanında bize anlatacakları varmış. Merhaba. Ben dün Açık Radyo web sitesinde gezinirken, yani şimdiye kadar yapılanlara bakarken, özellikle üniversite öğrencilerinin yaptığı bir proje çok hoşuma gitti. Bitirme projesi olarak Açık Radyo üzerine çalışmışlar. Ve bu doğrultuda gençlerin kendilerini alternatif medya içinde ifade etmelerini sağlayacak bir radyo programı yarışması düzenleyerek Açık Radyo içinde genç bir topluluk oluşturma fikri ortaya çıkmış. Ve... Ee, bununla ilgili işte 18 üniversiteden 47 proje 64 genç katılmış ve şey çok güzel... E, ...haftada bir saatte olsa dünyayı değiştir. E, yani hani gerçekten böyle şimdi radyo işte diğer e, kitle iletişim araçlarına bakınca... ...böyle bir kirlenmenin içinde e, açık radyo gibi alternatif bir şansların olması... E, ...bence çok güzel bu konuda onlara şans verebilmek, hani etkileşimli kılabilmek gerçekten... Ee, benim çok hoşuma gitti Ve şey mesela çok güzel 9 yaşında bir programcının Yani bir ço e, çocuğun program yapabilmesi Hani bakınca e, Hani on, e, Uzun bir e, yayın süresi olduğu için e, O çocuk tamamen Açık radyoyla e, büyümüş oluyor Onun, ee, ben, Tabii Kendi yaşınızdan geriye Hı -hı. dönün yani işte 15 evet. yılı geriye Hı -hı. çıkacak olursanız Epeyce e, açık radyoyla Büyümüş Hı -hı. olabiliyorsunuz elbette ki ee, peki bir yerden daha bu e, etkileşim meselesinden belki yayıncılık ve etkileşim meselesinden biraz söz etmek iyi olabilir. Şimdi e, hep derste de konuşa geldiğimiz bir şey var. Bir, bir materyali hazırlıyorsunuz ve onu e, bir alana e, bırakıyorsunuz. Birileri gidip onu satın alıyor. E, bir talep ya da e, bir, işte, e, bir, bir karşılığı var bunun. Bir şey yapması gerekiyor ama oldukça e, şey... Yani saldım çayıra e, durumu var. Çünkü siz bir yazılı metnin e, karşınızdaki kişide nasıl bir etki yarattığını oldukça geç e, fark edebiliyorsunuz. E, bu etkileşim açısından radyo yayıncılığını bir düşünmeye çalışın bakalım. Biraz hem okuduklarınızdan hem de seyrettiklerinizden yola çıkarak. Yani bir radyo programı insanın ve toplumların e, hayatını nasıl e, değiştirebilir? E, biraz da buraya bakalım bakalım. Şarkıya giriyor muyuz biz bu arada? Evet, galiba giriyoruz. Popraktan, ateşten, medeniyetten doğanların en mükemmeli doğacak bizde. Topraktan ateşten, ve denizden doğanların en mükemmeli doğacak bizden ve insanlar ellerini korkmadan, düşünmeden birbirlerinin de ellerine bırakarak yıldızlara bakarak. Yaşamak ne güzel şey, yaşamak ne güzel şey, diyecekler. Bir insan gözü gibi derin, bir salgın üzüm gibi serin. Bir ferah, bir rahat, bir iş değilmiş şarkı söyleyecekler. Hiçbir açm. Ve en güzel bir yaz gecesi bile böyle sesler böyle inanılmaz renklerle sabah Doğanların en mükemmeli doğacak bizden, topraktan ateşten, bedenizden doğanların en mükemmeli, en mükemmeli doğ. Çarkıya girerken e, tecrübesiz radyocular olarak e, küçük bir şey ihmal ettik. Hemen e, şarkımızın künyesini de e, söyleyelim. Selva Dolun'dan e, dinledik. E, yaşamak ne güzel şey. Hasan Uçarsu bestesiyle e, Hasan Bey dinliyor. Kendisine sevgiler, saygılar iletiyoruz buradan. E, Nazım'ın e, bir şiirinden bestelendiğini de e, söylemeye gerek yok sanırım. Evet, e, tam da konuşmamıza... Ee, geri dönmeden önce e, bir kez de Oya bize telefon numaralarını hatırlatsın. Evet, destek için telefon numarası 0212 343 41 41. Desteklerimizi bekliyoruz. Evet, e, şimdi e, etkileşim e, radyo yayıncılığının e, hayatımızdaki geri dönüşümünün hızından ve etkileşiminden belki de pek çok yayın aracından farkından ...söz etmekteyiz... ...burada kalmıştık... ...kim konuşmak ister... ...evet Asya... ...yani aslında şöyle bir durum var... ...bizim uğraştığımız alanın edebiyat olmasıyla ilgili... ...sizin de söylediğiniz gibi yani... ...bir yazını ortaya koyduğunuzda... ...bir şey yazdığınızda, bir şey, çalışma ortaya çıkardığınızda... ...gelecek tepkiyi çok sonra alabiliyorsunuz... ...hatta bugün... ...bizler kendi aramızda konuşurken... ...artık tepki alamayacak yazarlarımız da var... ...fakat ramdiculukta... ...öyle düşünüyorum ki bu biraz daha katılımcı bir şey. Yani yazarın tek başına yaptığı iş... ...evet belki sonradan bir katılımcı buluyor... ...fakat randunculuk aslında katılımla yapılan bir iş tam tersine. Bir tür etkileşim olması bir tür karşılıklı diyalog halinde yürümesi açısından radyonun bence başka bir önemi var. Çünkü şu anda aslında sahiplenilmiş bir medya var. Buna çok fazla çıkabilen bir ses de yok. Bununla beraber bunun ses çıkabileceği. işte tam ne olabilecek şey radyo. Yani bunu televizyonla yapamazsınız. Bunu bir sürü şeyde sizi sansürleyeceklerdir. Bir sürü konuda sesinizi kapatacaklardır. Fakat radyoda kapatamazlar bir şekilde. Etkileşim en güzel örneğini de şu ana kadar gelen destek telefonlarından sanırım görüyoruz bir şekilde. Evet. Zaten burada olmamız evet. Evet, evet, evet, burada olmamız üzerinden belki o yanı var. Evet, e, yani hani sahiplenmiş medya diyor ya Asya, e, yani diğer medya e, alanlarında işte gençleri hani sonuçta tecrübesiz olduğu düşünülerek çok fazla e, alan açılabileceğini zannetmiyorum. Ama az önce verdiğim örnekte de olduğu gibi veya bizim üniversite öğrencileri olarak burada olmamız e, bu müthiş bir şey bence ve e, sonuçta hani bu açık radyo'nun alternatif. E, olmasının verdiği, getirdiği bir şey. Evet. E, bir de e, etkileşimin hemen e, karşısında hı hı. E, yer alıyorsunuz. Yani bir yerden tepki hı hı. geliyor. E, i̇şte siz yolda yürürken radyoyu dinlediğinizde, dinleyici olarak da radyonun bir parçası olduğunuzda da etkileniyorsunuz. Hayatınız hı hı. sadece program yaparken değil, elbette ki dinleyenin hayatında ne kadar çok şey değiştiğini, işte sabah işinize gider, gelirken yolda radyo dinliyorsunuz ve gününüz başka geçiyor. Elbette Yazılı olan pek çok materyal de bize yeni dünyalar, yeni olanaklar açıyor ama radyonun dinamizmi belki işin içine giriyor. Açık Radyo bize edebiyatta da çok şey söyledi bugüne kadar bildiğiniz gibi. Aslında bir tür edebi yayın mecra da Açık Radyo bildiğiniz gibi biraz bunu konuşmuştuk hatta. Ee, şaşkınlıkla bir Don shot e, anısı vardı <gülüyor> galiba. galiba. Evet. Yani Jale Parlanın. Parlan. <gülüyor> evet <gülüyor> Jale Hocaya da selamlar. <gülüyor> evet e, bir anlatsın 12 shotla ilgili olan şeyi. <gülüyor> ee, yani o Jale Parlanın <gülüyor> okumaları e, sonuçta e, hani bunu işte sabah e, işe giderken veya okula giderken hani e, işte İstanbul'u baz alırsak e, mesela benim aynı zamanda çalıştığım için dakikam yolda geçiyor ve bunu böyle bir şeyle değerlendirmek hani Bence çok müthiş bir şey derken işte Jale parladan hani e, dinliyorsunuz da kişi de. çok harika bir olay Bence yani evet. hem edebiyatı yani edebiyat aynı zamanda e, hani bunun radyo sayesinde olması çok güzel bir şey Evet yani bizim zaten e, ayrı pek çok kültür programının yani açık radyo bütünüyle bir e, dünyanın bütün seslerine açık radyo olarak pek çok kültüre ee, ve pek çok kültürel olaya yer verdiğini biliyoruz. Ama bunun dışında spesifik olarak da ciddi bir edebiyat yayıncılığı yapıyor e, Açık Radyo. Ve işte yeni çıkan kitaplar, Açık Dergi programında e, çok sayıda şey etkinliğin tanıtılması gibi e, pek çok şeyle de karşılaşabiliyoruz. Peki e, radyo e, yeni bir alan olarak tekrar e, sizin önünüze sıfır yepyeni bir alan olarak gelmiş olsa yani açık radyonun içinde herhangi bir program da yapıyor olsanız böyle de düşünebilirsiniz ya da başka bir şey nelerden söz etmek istersiniz neler yapmak istersiniz evet Özge önce destek attığını bir kez daha hatırlatarak lütfen destek attığı için 0212 343 41 41 numaralı numara yarılıyoruz numara yarıyoruz evet ben hani Program sunsaydım hangi konuda yapardım? Onda genel olabilir, olarak değil. bir radyo'nun sahibi olsaydım. <gülüyor> <bir> radyo'nun <gülüyor> sahibi olmak. Bir program olabilir ya da şey diye düşün. Yani bir bir yayın kanalı olarak e, tamamen düşün. Yani biz birkaç yayın kanalını bir anda kullanıyoruz hayatımızda. İşte elimizde basılı materyaller var, e-kitaplar var. E, Ayrıca dijital yayıncılık üzerinden pek çok yere ses gönderebiliyoruz. Bir de radyo olanağı da olsa sen bu radyoda neler dile getirmek istersin, neler söylersin? Şimdi benim alanım edebiyat olduğu için direkt edebiyatla ilgili oluyordu. Ama dünya edebiyatını birleştirip hani anlatmaya çalışırdım. Hani dünya müzikleri diye bir program nasıl oluyorsa dünya edebiyatı gibi hmm, bir şey olur mu? Evet, dünya muhtemelen. edebiyattır. Belki de karşılaştırmalı edebiyat e, düşüncesinden de yola çıkarak bir şeyleri de karşılaştırmak. Şöyle bir şey de var. Mesela e, bazı insanlar kitap hani kitap okumayan, birçok e, okumayı sevmeyen birçok insan var ama bu tarz programlarla hani dinleyerek de onu edinebiliyorlar. Mesela işte ben Kafka'yı e, radyoda dinleyerek sevdim diyen insanlar var. Hmm, güzel. Yani bunun gibi birçok örnek var tabii ki. Yani ulaşmak için daha hızlı bir yol aslında. Evet Evet Asya? Ee, ben de herhalde edebiyat öğrencisi olarak. <gülüyor> ya şöyle bir şey var. Aslında yapılan da bir şey. Fakat bir program içinde çeşitli yazarların getirilmesi, yazarların kitaplarında kendilerini ortaya koydukları bir korku içinde ortaya koyduklarının dışında tanınabilir hale gelmesi. Aynı zamanda o kitapla ilgili görüşlerin niye yazdıkları onlara dediğimiz gibi aslında direkt bir Metine gelecek muhatap ve cevap çok sonra çıkarken ortaya aslında bunun radyo üzerinden hızlandırılabilir bir sürece girebileceği gibi bir konuda var. Yani bir yazarın aslında röportaj verir kitabı üzerine vesaire fakat birebir muhatapla okuruyla radyo üzerinden buluşabilmesi de bence mümkün. Bu açıdan da ben radyonun faydalı olabileceğini düşünüyorum. Birebir muhatabı o anda bulamayan birçok dala yardımcı olabilecek bir e, araç bence bu açıdan. evet. Ben şöyle bir şey yapardım herhalde. Ee, çalıştığım alanda 14-18 yaş arası çocuklarla ilgilendiğim için e, sevdikleri yazarlarla e, onları radyoda bir araya getirirdim. Yani çünkü hani çok e, yani çok böyle okullarda olan edebiyat eğitimi e, onların çok sevdiği bir eğitim değil. Çok sıkılıyorlar. İşte ezbere yöneldiklerini falan düşünüyorlar. Hani edebiyatın gerçekten çok ...çok farklı bir şey olduğunu göstermek isterdim. Ve karşılarında... E, ...işte sevdikleri, beğendikleri yazarlar olunca... ...onlar için çok farklı bir deneyim olurdu herhalde. Mesela okumaları birlikte yapabilirlerdi. Tiyatro şeklinde olabilirdi bu. E, müzik olabilirdi diğer anlamda. Yani herhalde o yaş grubuna yönelirdim diye düşünüyorum. Evet, gençler için... Hı -hı. E, ...radyo e, büyük bir olanak aslında. Bir kez daha... E, ...bunu hatırlamak... ve ...kendimize de söylemek gerekiyor. Çünkü... Hem bu etkileşim meselesi hem de radyonun dünyayı değiştirebilir bir yer olması. Bizim de edebiyatla dünyayı değiştirmeye gönül vermiş insanlar olarak herhalde buluşabileceğimiz en kıymetli yerlerden bir tanesi radyo ve edebiyatı bir araya getirmek ki Açık Radyo dediğim gibi 15 yıldır edebiyatla radyoyu, edebiyatla müziği en çok bir araya getiren kanallardan bir tanesi. Peki bir de... Ee, bir e, soru e, daha vardı. Sesimizi keserlerse yani bir gün radyolar olmazsa yeryüzünde e, ne olur? Belki bir, bir tür e, bir e, şarkıya e, evet önce bir şarkı arası vereceğiz. Ama ben bir kez daha telefon numaralarını hatırlatıyorum bu sefer. E, 0-212-343-4141 ancak ille de telefon değil e, aç... E, radyo.com adresinden destek olun düğmesiyle bize destek verebilirsiniz. Lütfen bize destek olun. Buradayız. Sonraki nesillerde de beraber olabilmek için. Ve galiba Solgabetta'dan bir çello konçertosu F majörü. <laughs> ¶¶ Evet e, dersimize e, yayınımıza destek e, yayınımıza geri döndük. Bir e, kaldığımız yerden e, Oya'nın bize söyleyecekleri var. Bir gün e, radyolarımızın sesi kısılırsa e, yani böyle bir sansürle karşılaşırsak başımıza ne gelir e, diye sormuştuk. E, ya Aslında benim sözüm değil de e, bir dinleyici söylemiş bunu ama ben bayıldım çok hoşuma gitti. E, şey demiş bu radyo eğer yayındaysa demek ki bunu dinleyenler var o zaman umut da var diye düşünüyorum. Umudumu yitirirdim olmasaydı çok güzel bence yani evet. aynı aynı aynı şeyi paylaşıyorum ben de evet. ee, açık radyo umudumuz oluyor evet. tabii. Ee, pek çok sabah hı hı. güne başlarken gün içinde ya da yan yana olabildiğimizi bildiğimiz diğer seslerle evet Özge bir gün radyomuz susarsa ya da radyolarımız tabii sadece açık radyo için değil yayın yaptığını bildiğimiz varlığından haberdar olduğumuz ara ara dinlediğimiz başka radyolar için de geçerli bu. Ya şu anda tam hatırlayamayacağım e, dizeleri ama Ritzos'un bir şiiri vardı işte şiir olduğu için aşk olduğu için e, ben varım dünya var gibi şu anda bayağı bir değiştirdim ama. <gülüyor> aslında. E, Ritzos'tan özür diliyorum. <gülüyor> hani radyoda olmasaydı hani radyo olduğu için aslında hani e, bir de diğer teknolojik şeylerin de aslında bir başlangıcı gibi bir nebzede. Dolayısıyla hani olmasaydı olmazdı. Hiçbir şey olmazdı yani. Evet. Asya? Ee, zaten birçok alanda sesin kesildiğini hepimiz görebiliyoruz aslında. Ve e, bizim için ne değiştirir, başka insanlar için ne değiştirirdi? Aslında bu çok tartışmaya açık bir konu. Çünkü bir sürü şeyin sesi kesildi ve bir sürü insan daha hala bunun farkında bile değildi. Bir gün radyoların sesi kesildiğinde insanlar bunu e, siz anlayacaksınız ben anlayacağım açık radyoda şu an bizi dinleyenleri anlayacak ama birçok insan da aslında bunun farkına bile varmayacakmış gibi geliyor bana maalesef. Bu yüzden de tam bu nedenle e, bu destek programındayız zaten bir sürü destek almaya çalışıyoruz. Yani umarım sesi kesilmez ve kesilmesin de zaten ve insanlar böyle bir tehlike olabileceğinin böyle bir dünyaya geçilebileceğinin farkına varsınlar. Bununla beraber sesi kesilsaydı bizim için ne olurdu zaten sesimizi duyurabildiğimiz çok az <gülüyor> yer kaldı. Hepimizin sesi kesildirdi gibi geliyor bana. Evet bu tabii Türkiye'de e, pek çok şeyin sesi e, hızlı kesilebilir. E, i̇şte önümüzdeki derslerden bir tanesinde sansüre uğramış yayınları konuşacağız. E, sansürlenen e, yayınlar, programlar, e, e, kitaplar toplatılmış, yasaklanmış kitaplardan söz edeceğiz. E, belki. Ee, birkaç şeyi tekrarlamakta fayda var. Yani 1937'de e, Kuyucaklı Yusuf romanı ilk yayınlandığında çok kısa bir zaman sonra e, halk askerlikten soğutması e, gerekçesiyle e, toplatılmış bir e, roman olarak <gülüyor> tarihimize geçiyor. E, bugün Türkiye'de en çok okunan e, kitaplardan biri olması e, ve de bu arada yüz temel eserden biri de e, haline gelmesi hayli şaşırtıcı. Bir gün yasakladığınız şeyi sonra e, kucaklıyorsunuz neredeyse aslında bir yanıyla e, ya da işte aynı tarihlerde Sabahattin Ali'nin Rıfatılgaz'ın e, ve e, Aziz Nesin'in birlikte çıkarttıkları Marco Paşa'nın e, yazarları tutuklu değilse yazarları hapiste değilse yayınlanabilir bir yayın olması e, gerçekten e, trajikomik ama etkisi yani e, bir kar topundan e, giderek büyüyen bir etkiyle nasıl yayıldığını e, ilk yani yazarları sabahleyin e, tutuklansalar bile gazetenin insanların elinde dolaştığını görmek e, bu tür bir yayın yaparken herhalde umudunuzu en çok arttıran şeylerden biri oluyor. Ama aynı zamanda her an yasaklanabileceğiniz bilgisiyle de e, yaşıyorsunuz. E, Tümüyle bu kadar karanlık bir çağda değilmişiz gibi görünüyor ama elbette e, radyonun her an e, hayatımızdan bu biçimde çıkabilir olması tehlikesi var. Yok değil. Pek çok... E, radyocunun pek çok e, e, basınla e, uğraşan pek çok kişinin e, tutuklu olduğu, bugün hala e, cezaevlerinin e, gazetecilerle dolu olduğu diyeceğim. Hani e, biz e, Ahmet'i ve Nedim'i e, aldık ama e, içeride daha pek çok arkadaşımız e, var. Onları da e, dışarıda görmek istiyoruz. Onları da e, esirgenen hayatlarından e, e, yani onlarla esirgenen hayata geri dönmelerini bekliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de tabii ki radyoda e, hayli e, ince bir çizgide seyrediyor. E, siz yaptığınız, söylediğiniz sözün etkisini böyle bir e, denize atılmış bir taş gibi hissederken e, birileri sizi bir tehdit olarak görebilir. Yani o taşı e, atıyor olmanız e, birilerinin canını sıkıyor olabilir. Ama yayıncılık böyle bir şey zaten. Yani derste de konuştuğumuz şey bir şey yayınlamaya karar veriyorsanız elinizi bir taşın altına sokuyorsunuz demek. Ahmet Mithat Efendi de bir dergi, bir gazete yayınlamaya kalkıştığında bir şey değiştirmek istiyordu. Bugün biz radyoda bir şey yayınlarken de hala aynı değiştirme duygusuyla hareket ediyoruz büyük olasılıkla. Ve bu değişiklik fikri bizi ayakta tutan, bizi genç tutan, yayıncı olmayı sağlayan şeylerden bir tanesi. Bir kere daha destek hattını Asya'dan dinleyelim mi? Evet, destek, destek için yani. 0212-343-4141'i arayabilirsiniz ve hatta arayın. <gülüyor> evet, arayın lütfen. Bir, bir de az önce yine konuştuk. Açık Radyo'nun bizim hayatımızdaki yerlerinden bir tanesi olarak... Biz bir gün içinde Açık Radyo'yu nasıl e, yaşıyoruz ve e, elimizin altında nasıl tutuyoruz diye söylersem çok cismi bir hale getirmiş olacağım ama çeşitli kanallarla ulaşabiliyoruz Açık Radyo'ya. E, evet, Özge bir evet, şey diyecektin. Evet, bunlardan en önemlisi de internet ortamında. Hatta e, ben bunu tabii daha sonradan keşfettim. Zaten Açık Radyo 2007 yılında keşfettim çünkü İstanbul'a o dönemde geldim. Daha sonradan da hani internetten dinleyebileceğimi onu da daha sonradan keşfettim ve orada bir özellik var. Ee, e, kayıt ediliyor yani o dinleyeceğimi hani o anda dinleyemezsek eğer onu kayıt altına alıp daha sonradan da dinleyebiliyoruz. Bu özellik çok güzel çünkü e, istediğimiz programın olduğu zamanda başka bir işimiz olabiliyor. Ya da o anda hani derste de olabiliyorum ya da uykuda olabiliyorum hani dolayısıyla o özellik çok güzel. Hani onu önceden kaydetmek ve daha sonradan dinlemek hatta tekrar tekrar dinlemek sevdiğim müzikleri bir arşiv gibi hatta olabiliyor yani o, o, öyle bir imkan da var. Evet e, Açık Radyo zaten hayatımıza bir de e, Açık Radyo kitabıyla e, yaptıklarının e, dökümünü ve arşivini de vermiş oldu. Geçen yıl 15. yıl e, münasebetiyle e, bir Açık Radyo kitabı yapılmıştı ve o kitap da yine radyoyla yayıncılığı basılı yayıncılığı bir araya getiren oldukça güzel bir proje olmuştu. Sadece seslerini bazen sadece seslerini duyduğumuz insanların yazdıklarını yani o programlardan yazılı olarak elimize geçenleri görmek de alabildiğine keyifliydi. Yani radyo bize bu tür olanaklar sağlayan bir yer olduğu için gerçekten diğer pek çok yazılı mecrayı ve imkanı da bir araya getiriyormuş gibi görünüyor. Peki Kişisel olarak sizin Açık Radyo ile tanışma hikayelerinizi de bir dinleyerek yavaş yavaş sonlandıracağız sonra programımızı. İlk kez Açık Radyo'yu ne zaman dinlediğinizi hatırlıyor musunuz? Yani ben zaman olarak hatırlamıyorum fakat bununla beraber açık radyoyu tanışmam tiyatro üzerinden oldu. Değişik tiyatro yayınları vardı ve bunun üzerinden ben açık radyoyu dinlediğim, dediğim gibi sürekli bir dinleyici maalesef olamıyorum fakat dinlemeye başladığım ve sürekli olduğum zamanlarda tiyatro yayınları üzerinden dinliyordum. Evet, peki Özge galiba hatırlıyor. Benim 2020. tesadüfen oldu zaten e, Mersin'de çekmediği için hiç haberdar bile değildim. Evet, bütün ama Türkiye'de e, çeken bir açık radyo istiyoruz. Bunun evet, öyle... için bizi desteklemenizi istiyoruz. <gülüyor> evet, evet, öyle bir şey istiyorum. Ama Ömer Madra'yı biliyordum. E, hani duyuyordum ama hani uzaktan öyle basından biliyordum. 2007 yılında ben İstanbul'a geldim ama hani o sırada da hani böyle hani açık radyo varmış bakayım hani 94.9'a gibi değil. Hani tesadüfen buldum biraz da. Çok yeniyim ama o geçmişi nasıl telafi edeceğim onu bilmiyorum. Evet. <gülüyor> evet. Ben edebiyatı çok seviyorum işte tiyatro tamam. Müzik konusunda kendimi biraz eksik görüyordum. Müzik ilk müzik programıyla... Bir müzik programıyla tanıştım ama tam olarak şey yapamıyorum, hatırlamıyorum. O yönden de çok iyi. Yani mesela hani farklı ülkelerin, farklı kültürlerin müziklerini dinlemek istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsunuz. O yüzden hani Açık Radyo her alanda müzik yapmasıyla, tanıştırmasıyla bence bayağı yardımcı oluyor bu konuda. E, yani dünyan, yani nereden evet dünya müzik nereden bütün seslerini <gülüyor> açık radyo aynı şekilde özellikle diyor mu nereden başladığınızı bilmiyorsanız eğer evet özge bir şey değilim ben normalde caz müzik din, yani dinlemiyordum aram yoktu caz müziği hani radyoda e, yani açık radyoda dinlemeye bay hani dinlemeye başladıktan sonra sevmeye başladım ama sonra albümler almaya başladım caz ama gene hani albümden gene dinlemiyorum ama radyoda çalınca daha otunsu daha güzel oluyor sanki bilmiyorum öyle evet, bir şey e, öğrencilerim de yani. yavaş yavaş radyo se e, ...yutmaya başladılar... ...öyle görünüyor... ...ben de kendi Açık Radyo e, deneyimimden... E, ...söz etmek istiyorum... E, ...ben galiba Açık Radyo yayına başladığından beri... ...bir takım kanalları zorlayarak... ...dinlemeye çalışanlardan biriyim... ...çünkü... E, açık Radyo 16 yıl önce e, programa başladığında ben henüz Ankara'da yaşıyordum ve radyomdan değil televizyonumdan dinleyebiliyordum. O zaman bir televizyon üzerinden e, radyo yayınları e, yapılıyordu. Yani dijitürkün bir bağlantısı üzerinden radyoyu dinleyebiliyordunuz. Ben böyle işte Ankara'nın e, bayağı e, çorak e, zamanında e, eve e, koşup Açık Radyo dinlediğimi, dinlemeye çalıştığımı ee, hatırlıyorum sonra hakikaten e, ama benim açımdan da böyle yıllar sonra İstanbul'a tekrar dönünce e, 2003'te e, yolda bunu e, kendi içimden seslendiğimi hatırlıyorum yani kendi kendime böyle bir ses verdiğimi hatırlıyorum Aa, artık açık radyoyu e, rahatlıkla dinleyebileceğim e, her yerde diye fakat öyle e, komik de oldu işte ilk geldim Cihangir'de bir yere yerleştim e, ve işte Hakikaten bunun için kendimi hazırlamıştım, radyomu kurdum falan ee, ve e, radyo çekmedi. Yani 94.9'da <gülüyor> cızırtılı bir e, yayın vardı ve ben çok geçirmiş durumdaydım. Yani gene mi televizyona bakmak zorundayım bu e, radyoyu dinleyebilmek için diye. Neyse sonra işte biraz antenle oynama, e, Türk usulü radyonun tepesine bir iki e, vurma ile e, buna e, ulaşabildim. Ve ondan sonra da benim... <gülüyor> ...hayatımın gerçekten vazgeçilmez bir parçası oldu. Geçen e, yine destek programı içinde bir şey dinlerken çok e, ilginç bir e, cümle yankılandı kulağımda. İşte sabah kahvaltıya e, sizinle oturuyorum ve bazen boş bulunup e, size de bir bardak çay doldurasım geliyor diyen bir e, hanımın sesi vardı. Evet. Hakikaten öyle. Açık Radyo hayatımızın e, bu anlamda e, önemli bir parçası. Yani biz... E, bir radyo stüdyosunun için neler olup bittiğini çok kestiremiyoruz ama e, bize yankılanan, bizim e, kulağımızda çınlayan sesi hep e, çok büyük geliyor pek tabii ki. E, bir de e, belki yine e, yayıncılık meselesine geri dönecek olursak e, sizin e, açık radyo dışında e, yayın e, yani evet. radyo e, olarak dinlediğiniz, ilginizi çeken ya da geçmişte belki işte... E, ...kendinizden, okuduklarınızdan e, bildiğiniz başka radyolar, radyo programları var mı? Evet, Özge'de var galiba bir şey. Hı -hı, tabii tabii. Joy FM dinliyordum ben. Hı -hı. Hala dinliyorum. O da hani dünyanın çeşitli ülkelerinden müzikler yapıyor. Onu dinliyorum. Hani... Hı -hı. O bir müzik evet. kanalı olarak. Müzik kanalı hani edebiyatla ilgizli Hı -hı. pek bir şey yok. Var mı başka e, dinlediğiniz radyo? Yani ben de Joy FM'i... Evet genellikle ben de müzik için Hı -hı. çeşitli kanallar kullanıyorum fakat e, hatırladığım e, bir şey eskilere dair radyonun adını amakla beraber sanırım babamın bize aşıkladığı e, bir şeydi. Masal dinlemek kültürü vardı küçükken yani radyodan yani küçük karabalık e, vesaire birçok masalı aslında radyodan dinlemiştim var küçüklüğümde. Evet ben de. Tabii e, TRT radyolarının arkası yarın kuşağıyla e, büyüyen e, çocukların <gülüyor> bayağı e, işte e, evimizde belirli saatlerde e, arkası yarın e, büyük bir ihtimamla dinlenir. E, i̇şte radyoya e, tıklaya tıklaya bazen üstüne vura vura e, dinleyenlerden olmuştuk. E, ben tabii yine e, tarihsel e, açıdan birkaç şey hatırlatmak istiyorum. E, gerek e, Ankara Radyosu, gerek İstanbul Radyosu Geçmişte çok e, önemli edebiyat e, programları yaptı. E, edebiyatçılarla söyleşiler, e, onları hani az önce konuştuğumuz gibi işte bir yazarı e, çağırıp e, onunla sohbet etmek düzenli olarak e, yapılmış programlar var. E, bunların bazıları İstanbul Radyosu'nda e, daha sonra tekrar dinlenme olanağı da bulundu. Yine İstanbul Radyosu ile ilgili bir kitap yayınlandı. O kitabın arkasında e, dün akşam buraya gelirken baktım. Bir de CD var ve işte ses kaydı var. Yazarlarla yapılmış söyleşiler de var içinde. Radyo hep böyle bir edebiyatla yakın temas içinde olmuş. Bir de belki burada yine yayıncılık bağlamında radyo ile basılı yayıncılığı birleştirmek için radyo dergisinden söz etmek gerekiyor. Radyonun da bir dergisi var. Adı da Radyo ve işte hem programları tanıtıyor hem de uzun uzun bir takım başka meselelerde e, kültür e, yayıncılığı da yapmaya devam ediyor. Yani radyoyla edebiyat e, ve süreli yayın e, bir hep yan yana omuz omuza gitmiş. Geçtiğimiz günlerde e, yine buna benzer bir şey düşündüm. Yani bir e, tabii arşivci olmayan bir toplum olarak biz e, keşke geçmişten bu yana pek çok radyo kaydını e, tekrar tekrar dinleyebilsek ve elimize alabilsek ne sesler duyardık kim bilir e, diye Bugün bir belgesel yapmaya kalkıştığımızda ya da bir şeye ihtiyacımız olduğunda birinin ses kaydına ne kadar ihtiyacımız oluyor mesela onu düşününce aslında o radyo kayıtları bize ne kadar büyük bir olanak sağlarmış diye aklıma geliyor. Evet, annemle babamın ne dinlediğini dinlemek isterdim ya yani merak ederdim. <gülüyor> <gülüyor> bir de tabii öyle bir şey var Bir de mi? şey bana çok garip geliyor mesela hani televizyon eski döneme annelerimizi babalarımıza bakarsak hani radyo öyle büyümüş bir dönem hani televizyon yok çünkü çok geç gelmiş. Ee, ama aynı yaş grubuna bakınca şimdi hani radyo neredeyse hiç hayatlarında değil yani televizyona çok odaklanmışlar. Yani radyo aslında bu kadar alışıp o işte elli ve üstü yaş grubunun radyodan bu kadar kopabilmesi bana çok garip gelmiştir. Her evet zaman. o zaman bir sonraki derslerimizden birinde <gülüyor> e, radyoyla büyümüş ama şimdi radyoya küsmüş nesilleri <gülüyor> konuşalım. Neden? <diyorum. gülüyor> Neden? Evet bir şarkıya giriyoruz ve şarkı öncesinde Belki bu sefer hep birlikte destek attığınızı e, söyleyelim istiyorum. 0212 343, 343 441, 41 41 e, Gelecek nesillere kalabilmek için bizi destekleyin lütfen. E, bugünkü son parçamız e, Yasemin'den evet e, Gül Kuruttum albümünden e, bütün e, şarkıları ben seçtim. Altın izme mülayim. Evet. E, altın hızmayla vedalaşma e, zamanına gelmişiz. E, program aktı gitti. E, geldiğiniz için e, hatta bizi destekleyenlere ayrıca teşekkür ediyoruz dersimizin parçası olduğunuz için. Evet, birkaç veda sözü. Evet, yani destek hattını tekrar hatırlatıyorum ben 0212-343-4141 muhakkak destek verin açık radyoya. Evet desteklerinizi bekliyoruz ve Açık Radyo'dan mezun olmamak üzere hayat boyunca dinlenmeyi diliyoruz. Evet, özellikle gelecek nesiller için.